633, numaralı konu, Hz. Ebu Bekir'in Şam'a gönderdiği ordunun başındaki Amr İbnül As'a bazı tavsiyelerde bulunması, evet, Ebu Bekir Şam'a göndermek üzere ordu topladı, gönderdiği ilk ordunun başında da Amr İbnül As vardı, ona Filistin'in Eyle şehrine gitmesini emretti, bu 3000 bin kişilik ordu içerisinde muhacir ve ensardan birçok kimse vardı, Hz. Ebu Bekir orduyu uğurlamak üzere çıktı ve Amr'ın bineğinin yanında yaya yürürken ona şu tavsiyelerde bulundu, Eyam, am,